Minim yavaştan başlayalım bu besteye Kalbimin içinde uykusuzluk son her gece Aşık olmam diyordum bağlandım sana yine senin sevgin yazdırdı saat üçü beş geçe O güzel gülüşün o anda benim ölüşüm Ölmekten korkmuyorum beni o an sen düşün Düşün taşını yine gel harbiden ben sönmüşüm Semtimin her yerine aşkımızı gömmüşüm Herkes soruyor bana besteci bu kız da kim Adını söylerken bile tutuluyor dilim Aşkından bunu bile sen de Çekerim. Sevdim mi tam severim benim tatlım ineyim Sevmek istemem ama sevmeme kendi de değil Kalpten yakmak istedim olmadı çözüm değil Seviyorum ulan ben haykırarak mı diyeyim. Haykırdım işte bak sana gelsin sevdiğim Bir kızım var hayalimde sana çok benzeyen Güzelli gözleri şirinli aynı sen Aşkınla sarhoşum bak sözlerim çok inceden Geç kalmadan sen de sevgimi de görebilsen. Farklı yazdım bu besteyi harbiden çok farklı. Senin aşkın kalbime çok değişik bir tatlı. Yanımda erkek gördün mü başlar benim sancı. Sabır sabır artık bak sabırlar dibe battı. Uzatmaya gerek yok sevdamı sen dinledin. Yemin ettim sana bak aşkım bende çok derin. İstemesen de kalbimde olacak hep yerin. Senden önce inan ben okulu hiç sevmedim. La lai la lai la lai la lai la lay, la lay, la la lai la la la la lai la lai la la la la la la la la lai la la la la la la la la la lai